Kendi Medeniyetimize Doğru. Bugün biz milletçe hangi plan ve projelerle geleceğe yürüdüğümüzü ve nasıl bir safhadan hangi safhaya geçmek istediğimizi mutlaka bilme mecburiyetindeyiz. Toplum olarak bizler, yakın geçmişimiz itibariyle pek çok trajik hadisenin toplumumuzu sardığı, Sarstığı, bir sis duman içinde ve üst üste kızıl kıyamet terrakalarıyla çağa uyandık. İşte böyle bir sis ve duman içinde, pek çok sarsıntının tam merkez üstünde milletimizin dirilişi adına varılacak hedefi net görebilmek ve o hedefe ulaşmak için kestirmeden ve isabetli bir rota belirleyebilmek elbette ki çok zordu. Hatta İç ve dış konjonktür açısından adeta imkansızdı. Zordu ve imkansızdı ama ne gariptir ki kendine ait her şeyiyle sarsılmış ve sömürülmeye müsait hale getirilmiş bir toplumun yeniden diriliş rüyaları görmesi ve kendi değerlerine yönelmesi de tam bu döneme rastmaktaydı. Ve bu Olağanüstü bir hadiseydi. Zira o gün için ferdi şuur temelinden sarsılmış, millet en korkunç zelzalelerin merkez üstünde bulunma hafakanlarıyla şaşkın ve kitleler de tarihlerinde az gördükleri en ürpertici trajedilerle iki büklümdü. Manşeli vicdanın henüz teşekkül etmediği bu sisli dumanlı ortamda sadece birbirinden kopuk fertler vardı. Onlar da geleceğe kendilerine bir barınak ve bir iki lokma yiyecek bulabilme insiyakıyla ulaşmaya çalışıyor ve bir manada yerinde saymayı yürüme zannediyorlardı. Hiç kimse neden yaşadığının farkında olmadığı gibi, gerektiğinde uğrunda ölmesi icap eden bir kısım değerlerin mevcudiyetinden de haberdar değildi. Düşünceler dağınık, iradeler sarsık, himmetler mefluç ufuklar karanlık gönüller de bomboştu bütün bu olumsuzlukların yanında toplum her gün yeni bir sofizm icat ederek ümniyelerde teselli arıyor ve her gün yeni bir planla bir kere daha zebil olup gidiyordu ne var ki onun dar zeminli de olsa bir kısım tasarılar sayıklaması ve bazı projelerden bahisler açması da, işte tam bu üst üste preslendiği ve peşi peşine ruhi erozyonlara maruz kaldığı meşhum döneme rastlar. Başlangıçta her şey, horlanan düşüncelerin tezif edilen inançların baskı altında tutulan vicdanların tepkisi şeklinde tecelli etti. Daha sonra bunu şuurlu hareketler ve mütemadi aksiyonlar takip etmeye başladı ki, Böyle bir başlangıç, milletimiz için gerçek bir ba'sü ba'del mevt'in miladı sayılsa, değer. Elbette ki daha önce olduğu gibi, bundan sonra da bu şuurlu hareketi ve ruhlardaki dirilişle gelen bir enerjiyi, kendi kontrollerinde bulundurup, arzu ettikleri gibi değerlendirmek isteyenler çıkacaktı ve çıktı da. Ancak artık, kendi kendini, kendi iç dinamizmiyle idrak etmeye başlamış kitlelerin, yeniden bir kere daha sömürülebilir olma durumuna düşmeye niyetleri yoktu. Düşe kalka da olsa, iç dünyalarında ihsaslarını duydukları, ruhlarında ve gönüllerindeki bu diriliş insiyakları sürüp gidecek ve bugün olmasa da yarın, herkes ama herkes, mutlaka kendi olarak yeni bir varlığa erecekti. Gerçi hala o eski sis ve dumana denk toplumun doğru görüp doğru hissetmesini engelleyen bir kısım manialar vardı ama artık ne o sis ne de o duman bildiğimiz kesafette değildi. Az bir gayretle gönüller kendi milli kaynaklarından beslenebiliyor ve kitleler de kendi medeniyet telakkilerini düşleyebiliyorlardı. Ancak şimdi de o medeniyet telakkisinin çerçevesini belirlemek, onun ne olup ne olmadığını gözden geçirmek, dünkü mana ve muhtevayı bugünkü belirsizlik ve yarınki mutasavver yorumlar üzerinde durup bir taraftan özü korurken diğer taraftan da zamanın tefsirlerini de yanımıza alarak çağın sesini bulmaya çalışmak icap ediyordu. Bu oldukça çetin bir işti. Ama yollara döküldüğümüze göre, Allah'ın inayetiyle onun da hakkından gelebilirdik. Antropolojik bir yaklaşımla, gelişmişlik veya az gelişmişlik açısından herhangi bir toplumda, insan hayatının her türlü organizasyonu ya da bir milletin düşünce, İnanç, sanat telakkisi veya o milletin maddi manevi varlığına has efsafın bütünü de diyebileceğimiz medeniyet, değişik telakki, anlayış ve felsefelere göre pek çok varyasyonu olan bir kavram. Pek çok varyasyonu olsa da herhalde bu telakki bizim yıllardan beri soluk soluğa arkasından koşup durduğumuz, ve uğrunda çok değerlerimizi kaldırıp attığımız kolonileşme çağında, müstemlekecilerden tevarüs edilen hayat tarzı ve üslup olmasa gerek. Zaten eğer öyle olsaydı, sömürüye ve işgalcilere karşı verilen onca mücadelenin hiçbir anlamı kalmazdı. Oysaki o gün verilen mücadelenin hedefi belliydi. O da her konuda tam istiklaldi. Bu itibarla da, şayet şu anda kendimiz olarak yeniden bir yapılanma düşünüyor ve medeniyet adına kendi üslubumuzu arıyorsak, içimizde ruh ve mana köklerimizi tahribe programlanmış ne kadar yabancı düşünce ve anlayış varsa, hepsinin işgaline son vererek, mutlaka kendi milli hars kanaviçemiz üzerine kendi düşünce tarzımızı, kendi inanç sistemimizi, ve kendi hayat felsefemizi işleyebileceğimiz bir yol takip etmeliyiz. Yeni antropolojik tahlillere gidilmese de, imkanlar elverdiği ölçüde, milli mefkuremize göre belirlenmiş bir yüce gayeye ulaşma adına, meşru bütün vasıtaları değerlendirerek, içinde bulunduğumuz kaoslardan sıyrılabilmek için mutlaka bir kısım alternatif çözüm yolları bulmalıyız hem de coğrafi ve içtimai konumumuzun gerektirdiği bütün hususları, nazarı itibara alarak, alternatif çözüm yolları bulmalıyız. Eğer medeniyet, maddi-manevi bir kısım şartların bütünü, ve bu şartlarda herhangi bir toplumda, o toplumu meydana getiren çocuk-genç ihtiyar, hayatın her basamağında, ve gelişmenin her safhasındaki fertlere lazım her şeyi vaad etmenin ve vaad ettiklerini yerine getirmenin adı ya da kaynağı ise, zannediyorum meseleye antropolojik olmanın yanında, hatta onun da ötesinde ameli fonksiyonel bir fenomen olarak bakmak daha isabetli olacaktır. Ancak bütün bunlar düşünülürken, Toplumun gelişmişlik basamağının da katiyen göz ardı edilmemesi şarttır. Medeni imkanları itibariyle şu anda bizim içinde bulunduğumuz vetireyi çok gerilerde bırakmış. Hatta biz ve bizimle aynı çizgiyi paylaşan milletlerin, düşe kalka yürüdüğü yollarda, uçuyor gibi ilerleyen bazı devletlerin bugünkü durumlarını örnek alarak, hedefe ulaşmaya kalkacak olursak, zannediyorum, Maksadın aksiyle tokat yer ve kendimizi altından kalkamayacağımız inkisarlar içinde buluruz. Evet, günümüzün gelişmiş ve müterakki toplumları bundan bir süre önce şu bizim içinde bulunduğumuz aynı süreci yaşıyor, aynı bunalımlarla oturup kalkıyor ve aynı ızdıraplarla kıvranıyordu. Gün geldi, araştırma iştiyakı, ilim aşkı, Çalışma şevki, sonra da peşi peşine gerçekleştirilen başarıların azimleri coşturması, arzuları kamçılaması ve büyük ölçüde her muvaffakiyetin ödüllendirilmesi, onlara ardına kadar bütün yenilenme kapılarını açtı. Ve onlar için ortam, adeta bir deha meşcereliği haline geldi. Geldi ve buhar makinelerini, dokuma tezgahları, araştırma laboratuvarlarını, matbaanın icadı takip etti. Belli bir süre sonra da, ilim ve bilgisayar çağına ulaşıldı. O günkü ilimseverler, keşifleri, icatları, ilmi araştırmaları ödüllendirdiğinden, her yerde büyük istidatlar serpilip gelişme fırsatını buldu ve her taraf, harika dimaların hummalı faaliyetleriyle harikalar meşherine dönüştü. Nasıl ki bir dönemde bizim dünyamızda da aynı ortam, aynı atmosfer teessüs edince İbn-i Sina'lar, Farabiler, Harezmiler, Raziler, Zehraviler birbirini takip etmeye başlamıştı. Öyle de Batı kendinden evvelkilerden tevarüs ettiği müktesebatı vasatın el verdiği ölçüde çok iyi değerlendirdi ve son asırlara adeta damgasını vurdu. Bu itibarla bugünkü batıyı, sadece Koperniklerin, Galile'lerin, Leonardo da Vinci'lerin, Michelangelo'ların, Dante'lerin ya da Edison'ların, Max Planck'ların, Einstein'ların, üstün istidatlarının eseri olarak görmek yanlıştır. Evet, ne dünkü Rönesans, ne de bugünkü bilim ve teknoloji patlaması, Sadece böyle bir düzine insanın mesaisine verilemez. Verilirse tenasübü illiyet prensibi açısından izah edemeyeceğimiz problemlerle karşılaşırız. Evet, dünkü ve bugünkü harika başarılar ve dünya çapındaki büyük oluşumlar, ferdi dehaların yanında deha doğuran toplum yapısı, kaşifler yetiştiren müsait ortam ve kabiliyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan, genel atmosferle yakından alakalıdır. Bu açıdan da denebilir ki, her zaman ekstra zirveleşmelerin gerçekleştirilmesinde, yüksek fıtratların gayretlerinden söz edildiği her yerde, vasat ve umumi atmosferden de bahsedile gelmiştir. Hatta büyük istidat ve yüksek dehaların Kabiliyet ve dehalarını ortaya koymaları, çok defa umumi atmosferin müsaadesi ölçüsünde mümkün olabilmiştir. Şimdilerde de farklı beklentiler yanlış olsa gerek. Bir kere şeriat-ı fıtriyenin prensiplerini değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Varlığın bunca prensipleriyle çarpışan er geç yenik düşer. Hava, su ve kuvve-i ile beslenmeyen tohum, çürümeye mahkûm olduğu gibi, zeminini bulamamış deha da zebil olmaya mahkûmdur. O halde yarınlar adına beklediğimiz şeyleri, müsait ortam, ilim aşkı, çalışma azmi ve metodolojinin birleşik noktasında aramalıyız. Vasat ilim aşkını coşturup çalışma azmini de şahlandırınca, duyarlı gönüller bunu olağanüstü bir imtisasla bütün benliklerinde duyacak, değerlendirecek ve belli disiplinlerle hayata geçirecektir. Ardından yeni ilhamlar, yeni çağrışımlar, yeni terkipler, yeni tahliller salih dairesi işlemeye başlayacaktır ki, bunu da entelektüel gayretlerin ve temel dinamiklere uygun, kendi doktrinine muvafık sistemlerin teakubi bir ivmeyle sürüp gitmesi takip edecektir. Oysa ki bizde yenilenme veya İslami Rönesans adına hep başkalarının ürettiği hem de pek çoğu itibariyle temel dinamiklerimize ters yabancı ürünler alınıp teşhir edilmiştir. Yenilenme ve Rönesans bir türlü kendi dinamikleriyle ele alınmamış ve alınamamıştır. Bu açıdan da denebilir ki bizim dünyamızın muasır ülkeler seviyesine ulaşamaması ve bir türlü beklenen rönesansı gerçekleştirememesi, ülkenin coğrafi konumundan, imkanların eksikliğinden, insanımızın kabiliyetsizliğinden değil, yenilenme esprisinin kavranamayışından, düşünce eksikliğinden, ilim aşkının, hakikat aşkının yerini şablonculuğun almasından kaynaklanmaktadır. Kendi eksiklerimizi daha iyi görebilmek için yanı başımızdaki Almanya ve uzak doğunun dev ülkesi Japonya'nın bu konuda bize iyi birer misal teşkil edeceğini düşünüyoruz. Almanya her iki cihan harbini de ölümcül yaralarla atlattı. İçinde bulunduğumuz asrın ilk yarısını idrak ettiğimiz yıllarda Almanya, her yanıyla harabeler, kimsesiz çöller, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar sözleriyle resmedilecek şekilde yıkık dökük ve her yan baykuşlara bayram bir görünüm arz ediyordu. Ama o her şeye rağmen kısa zamanda derlenip toparlandı ve dev bir ülke olarak dünyanın karşısına dikildi. Oysa ki biz daha Alman Birliği'nin bile sözü edilmediği 19. asrın başlarında yenilenme rüyaları görmeye başlamıştık. Bizim yenilenme düşlerimiz bahislere konu ola dursun, Almanya onca tahribata rağmen bugün bir rüyalar ülkesi olma iddiasında. Denebilir ki Almanya batılı olma avantajlarıyla iki defa kefeni gömlek yaptı ve kendi hayat felsefesine göre çok önemli basu badel metter gerçekleştirdi. Şayet Avrupalı devletlerin dini ve kültürel karabetleri söz konusu olmasaydı bugünkü Almanya da olmayacaktı. Almanya için bu farz ve takdirleri kabul etsek bile bütün Batı aleminin belli bir süre düşmanca davranışlarıyla hep tahditlere maruz kalmış uzak doğunun dev Japonya'sı var. Bizim yenilenme planlarımız neredeyse Japonya'dan tam yarım asır öncesine dayanır. Bizden 50-60 sene sonra yenilenme hummasına tutulan Japonya bütün handikapları aştı. Yakın tarihindeki iki büyük sarsıntısına rağmen bir solukta gelip bizi geçti. Geçti ve dünyayı idare eden büyük ve güçlü aileler arasında yerini aldı. Biz yeniden doğuş ve diriliş şiirleriyle teselli ola duralım. Onlar çoktan rönesanslarının meyvelerini dermeye başladılar bile. Biz 150 senelik bir yolculuktan sonra varacağımız hedeften daha çok çıkış noktasının dedikodusuyla birbirimizi kemirip duralım. Onlar 40 yıl gibi kısa bir zaman içinde Batı ile aralarındaki mesafeyi kapatarak, çoktan çağlarıyla hesaplaşabilecek seviyeye ulaştılar. Evet Japonya, ekonomik gücü, teşebbüs aktivitesi, dünyanın dört bir yanındaki itibarı ve aktif yatırım kapasitesi açısından bugün dev bir güç. Böyle üst üste yenilenmeleri gerçekleştiren ve milletine daha müreffeh gelecekler vaat eden Japonya, Dünyadan alacağı şeyleri alırken de atacağı şeyleri atarken de dikkatli oldu ve hep milli kimliğine sadık kaldı. Sadık kaldı da ne tarihini hafife aldı, ne geçmişine sövdü, ne de ruh ve mana köklerini inkar etti. O hep az gelişmiş bir ülke olarak bulunduğu nokta ile hedeflediği zirve arasındaki uçurumları realistçe görüp değerlendirdi, tutarlı projeler üretti, geri kalmışlığın bütün problemlerini büyük ölçüde ahlaki temellere dayalı bir toplum organizasyonuyla çözebileceğine inandı. İmkansızlıkların ve ihtiyaçların hasıl ettiği boşlukları da milli gurur, aidiyet, azim, metodlu hareket ve mesai tanzimiyle doldurup hem kendi olarak kalmasını başardı hem de çağın harikalarıyla hatırlanan bir millet haline geldi. Yakın tarihimiz itibariyle bizim, medeniyeti kendi nimetleri, kendi ürünleri üzerine bina etme gayretlerimize karşılık, Japonya gibi ileri ülkeler, her şeyi medeni düşünce, medeni telakki ve medeni davranışları esas alarak değerlendirdiler. Ve zannediyorum, bizdeki bir kısım gelişmeleri, Takdirle karşılasak da, alemin başarıdan başarıya koşmasına mukabil, bizim dünyamızın yerinde saymasının asıl sebebi de, işte bu çarpık anlayış olsa gerek. Evet biz, ekstra bir yolla, medeniyet nimetlerinin elde edilme ve paylaşılma yollarının kavgasını verirken, müterakki milletler, her şeyi insana, ahlaka, eğitime, kültüre bina ederek... Bizim takılıp kaldığımız her noktayı adeta uçarak geçtiler ve bugünkü zirvelere ulaştılar. Konuyu bir başka zaviye'den ele alacak olursak bir medeniyetin bütün muhassalası ve verileri o medeniyetin ta kendisidir. Unutulmamalıdır ki medeniyet vakasının en temel rükünü yetişmiş insan, en hayati esası Hür ve müstakil bir ülke, en kıymettar sermayesi de zamandır. Hemen bütün ileri ülkelerin bu dinamikleri çok iyi değerlendirdiğinde şüphe yok. Onlar bu dinamikleri değerlendirmenin yanında, her zaman iyi bir iş bölümü yapmış, uzmanlığa saygılı olmuş, insana değer vermiş, başarıları ödüllendirmiş ve Allah'ın kendilerine bahşettiği ilk imkanları, en iyi şekilde değerlendirmişlerdir. Aksine mesaisini çok iyi tanzim edememiş, insanlar arasında ciddi bir iş bölümü yapamamış, yeraltı yerüstü zenginliklerinin şifresini çözememiş, insanın gerçek değerini kavrayamamış ve zamanı sıkıştıra sıkıştıra değerlendirememiş toplumlarda ise bu kıymetler üstü kıymet ifade eden dinamikler Tıpkı kadrini bilmeyen bir satıcının eline düşmüş, kıymetsiz zannedilen herhangi bir nesneden farkı yoktur. Bugün, kendi medeniyetlerinin akislerini tarihe ve haritalara aksettiren bütün milletler, böyle bir değerlendirme ve tanzim etme ameliyesi, böyle bir terkip ve tahlil kabiliyeti, böyle bir metafizik mülahaza ve mistik coşkuyla, tarihin sayfalarında altı çizili yazılar haline gelmiştir. Brahmanizm'den Budizm'e, Yahudilikten Hristiyanlığa, ondan da İslam'a uzanan çizgide dünya kadar millet, iman, aşk, metafizik mülahaza beşiğinde sallana sallana, toprağa, insana ve zamana adeta cennetlik değerler kazandırmışlardır. Ayrıca İslam'ın gelmiş geçmiş dini ve la-dini bütün düşünce ve sistemlerden farklı pek çok yanının olduğu da bir gerçek. Bir kere İslam'ın dışındaki hemen bütün sistemlerde bir yenilenme söz konusu olunca, hemen dinin o hareketin merkezinden uzaklaştırılmasına gidilmiştir. Müslümanlıkta ise tamamen bunun aksine, din hep hareketin merkezinde önemli bir misyon yüklenmiş, ve gerçekleştirilen her hamle, mutlaka onun ruh ve manasıyla beslene beslene, istikbal vaadedici bir kıvama gelebilmiştir. Yıllar var ki insanımız, bir şeyler yapmaya her yertenişinde, dinin ruhundan hep böyle bir kıvılcım bekleyip durdu. Bugün böyle bir kıvılcımın uzaktan parlaması ya da değişik motiflerle örülmüş görülen rüyası bile, birkaç yüz seneden beri çürümüş canların kıpırdanmasına yetip arttı. Hele bir de şimdilerde önemsiz gibi görülen, fakat aslında önemli olan gayretlerin neticeleri görülebilse, zannediyorum, ümitler yeni bir bas ba'del mevtle gerilime geçecek, iradeler şahlanacak, gönüller imanla coşacak ve derken birkaç asırlık milli projeler bir bir gerçekleşecektir. Gerçekleşecektir ama, yolumuzu kesen bir kısım suni ve muvakkat güçlükler karşısında pes etmez, yerine getirme mecburiyetinde olduğumuz hizmetlerin dünyevi-uhrevi karşılığını beklemez, sadece ve sadece hak rızasını düşünebilirsek. Bugünkü durumuyla dahi olsa, demokrasi ve hürriyet telakkisi, uyuyan bir milleti gafletin ipoteğinden kurtararak, ona medeniyete geçme duygu, düşünce ve imkanlarını hazırladı. Dış ve iç konjonktür muaciyesinde millet olarak, şayet dengeleri aleyhimize bozmazsak, çok yakın bir gelecekte, kendi duygumuz, kendi düşüncemiz, kendi hayat felsefemiz, kendi medeniyetimiz ve kendi kültürümüz diyebileceğiz.